Estağfirullah, ne'ûzu billâh, bismillâh, velhamdülillâh, ve's-salâtu ve's-selâmu alâ aleyküm. Söylemlerin havada uçuştuğu şu milenyumlu zamanda, ahir zaman sahabesi olmanın en temel örnekliğini yad edip anlamak için, buyurun Kerbela'yı tekrardan anladım. Muaviye'nin ölümünden sonra Yezid'in halife olmasıyla birlikte, Kufe'deki yönetim muhalifleri derhal harekete geçerek, Mekke'de bulunan Hazreti Hüseyin'i şehirlerine davet etmeyi kararlaştırdılar. Bu amaçla Kufe'deki muhalifler, Süleyman bin Suradın evinde toplanarak, Hazreti Hüseyin'e hitaben bir mektup kaleme aldılar. Mektupta, onu Kufe'ye gelerek dağınık durumda olan insanları Yezid'e karşı toplamaya çağırıyorlar, şayet gelirse kendisini halife ilan ederek Yezid'e karşı savaşacaklarına dair söz veriyorlardı. Bu mektubu benzer talep ve vaatler taşıyan başka davet yazıları takip etti. Hz. Hüseyin, gelen çağrıların yoğunlaşması üzerine Kufelilere hitaben şöyle bir cevap yazdı. Bütün anlattıklarınızı anlamış durumdayım. Sizlere amcamın oğlu Müslim bin Akil'i gönderiyorum. Ona halinizi, durumunuzu ve görüşlerinizi bana yazmasını emrettim. Eğer o da sizin ileri gelenlerinizin bana gönderdikleri haberlerdeki görüşler etrafında birleşmiş olduklarını yazacak olursa, Allah'ın izniyle pek yakında yanınızda olurum. Iraklılar Hz. Ali'ye destek vererek başlattıkları iktidar mücadelesini, Hz. Muaviye'nin liderliğinde hareket eden Suriyeliler karşısında kaybetmişlerdi. Bunun sonucu olarak devletin merkezi, dolayısıyla hazinesi Kufe'den Dimeşk'e nakledildi. Daha önce kendilerini devletin asıl sahibi gören Iraklılar, yeni şartlarda yönetime bağlı sıradan bir eyalet statüsüne inmişlerdi. Onların fethettikleri büyük arazilerin gelirleri artık Şamlıların kontrolüne girmişti. Iraklılar ise yönetimin keyfi tavrına göre bazen artırılan, bazen azaltılan, bazen de tamamen kesilen hiçbir zamanda Şamlıların seviyesine ulaşamayan maaşlarla yetinmek zorunda kalmışlardı. Bu şartlar eski başkentin gururlu sakinlerini son derece rahatsız ediyor onların yönetime karşı kinlerini daha da arttırıyordu. Onlar, bu rahatsızlıklarını gidermek amacıyla fırsatını buldukları yönetime karşı isyan ettiler. Emeviler aleyhine harekete geçmek istediklerinde, ilk önce Hz. Ali'nin çocuklarını ve torunlarını hatırladılar. Zira, gerek geçmiş günlere duyulan özlem, gerekse Hz. Ali'ye beslenen muhabbet sebebiyle, Iraklıların, neredeyse tamamı bu faaliyetlere gönülden destek oluyorlardı. Ancak bu destek bir türlü gönül desteğinden kılıç desteğine dönüşmüyordu. Bunun neticesinde ehlibeyt Beyt adına başlangıçta coşkun bir heyecan yaratan, ancak kısa sürede saman aleve gibi parlayıp sönen kıyamlar, ayaklanmalar, Emevilerin gücü karşısında hep etkisiz kaldı. Bu faaliyetlerin pek çoğu, hareketin lideri konumundaki Hz. Ali evladı için trajediyle sonlanmıştı. İslam tarihinde bu olaylar ve trajediler zincirinin ilk halkası, Hz. Hüseyin'in teşebbüsüne karşı sergilenen kanlı Kerbela hadisesi. Burada şu hususa dikkat etmek gerekir ki, Hz. Hüseyin'in Emevi yönetimine karşı harekete geçmesinin sebebi olarak, tek başına Kuferlilerin davetlerini göstermek doğru olmaz. Zira o, daha kendisine herhangi bir mektup ulaşmadan Medine'den ayrılıp Mekke'ye gitmiş, şura ve seçim prensiplerine aykırı şekilde kendisini halife ilan ettiği için, Yezid'in meşruiyetini kabul etmemişti. Diğer taraftan, Hz. Hüseyin'in Müslümanları idare etme konusunda, kendisini Yezid'den daha ehil ve layık gördüğü de bilinmektedir. Yezid'in falsık ve cahil olması sebebiyle Müslümanları yönetemeyeceği düşüncesi de Hz. Hüseyin'in siyasi mücadeleye girişmesinde belirli derecede rol oynamıştı. Hz. Hüseyin'in hareketinin sebepleri hakkında akla gelen bütün bu gerekçelerle birlikte Kufe'den gelen davet mektuplarının ona harekete geçme konusunda cesaret verdiği en azından onun siyasi faaliyet alanının zamanını ve istikametini belirlediği de bir gerçeklik olarak değerlendirilir. Hazreti Hüseyin hareket etmeden önce amcasının oğlu Müslim bin Akil'i Kufeye gönderdi. Müslim şehre ulaşınca halkın büyük teveccühüyle karşılaştı. Başlangıçta Muhtar-ı evini hareket merkezi olarak belirledi. Şehrin Mülayim bir kişiliğe sahip olan valisi, Numan bin Beşir'in müsamahasının da istifadesiyle, Hz. Ali taraftarlarıyla toplantılar düzenlemeye başladı. Gelenlerin pek çoğu, Hz. Hüseyin ile birlikte savaşacaklarına dair söz veriyorlardı. Sonuçta şehirde önemli sayıda bir taraftar grubu toplandı. Bu gelişmeler üzerine Müslüm, şehre gelmesi için, Hazreti Hüseyin'e haber gönderdi. Hz. Hüseyin'e davet mektuplarının kuferilerden gelmiş olması, esasında beklenmeyen bir durum değildi. Zira burası hem babası Hz. Ali, hem de abisi Hz. Hasan'ın siyasi merkez olarak kabul ettiği bir şehirdi. Üstelik, Hz. Ali taraftarlarının büyük bir kısmı burada yaşıyordu. Daha yakın zamanda, Muaviye'nin gerek ziyat gerekse oğlu Ubeydullah eliyle onlar yaptıkları da zihinlerde canlılığını devam ettiriyordu. Üstelik 20 yıl süresince Muaviye onların gönlünü almak için dahi bir kez bile Irak'a gelmemiş, onlara iltifat etmemişti. Bu durumda Irak halkı nazarında Emevi halifeliği, İslam toprakları ve eski başkent Kufe'nin üzerinde bir işgal faaliyeti olarak görülmüştü. Netice olarak Iraklılar, Hz. Ali döneminde elde etmiş oldukları dünyalıkları, Muaviye eliyle Şamlılara kaptırmaları sebebiyle, Hz. Hüseyin vasıtasıyla bu eski imkanlarını geri alabilmek için, tekrar şanslarını denemeye karar vermişlerdi. Diğer taraftan Kufe'de bulunan Emevi taraftarları, Yezid'e haber gönderilerek, valinin şehirde olup bitenlere kayıtsız kaldığını, şayet Kufe'yi elinde tutmak istiyorsa, onun yerine güçlü bir valiyi görevlendirmesi gerektiğini bildirdiler. Bunun üzerine halifenin emriyle şehrin idaresi Basra valisi Ubeydullah bin Ziya'da verilmişti. Yeni vali, Kufe'ye gelir gelmez, halkı itaate çağıran ve aynı zamanda tehdit içeren bir konuşma yapmıştı. Öyle ki, Halife beni şehrinize vali ve haraç işlerinize memur tayin etti. Bana mazlum olanınıza iyilik etmeyi, yoksullarınızı doyurmayı, devlete itaat edene iyi muamele etmeyi, asi ve fitnecilere karşı sert davranmayı emretti. Ben burada onun emrini uygulayacak, emirlerini yerine getireceğim. İyilerinize karşı müşfik bir baba, itaat edenlerinize karşı, bir kardeş gibi davranacağım, kılıç ve kırbacımsa, emrimi kabul etmeyen, bana karşı çıkanların üzerinde olacaktır. Bundan sonra, herkes dilediğini yapabilir. Valinin bu tehdidinin ardından, Müslim bin Akil'in yanında toplanmış olan Kufeliler, dağılmaya başladı. Bunun üzerine Müslim, Şehirde Hz. Ali taraftarlarının önderlerinden Hani bin Urve el-Muradi'nin evine sığınarak Hz. Hüseyin adına faaliyetlerine burada devam etmeye başladı. Vali Ubeydullah bin Ziyad ise onun her hareketini dikkatle takip ediyordu. Nitekim azatlı kölelerinden birisi Hz. Ali taraftarı görünerek Müslimin yanına gidip gelenlerle görüşmeye başlamıştı. Hani'nin evine kimlerin geldiğini, burada nelerin konuşulduğunu valiye aktardı. Ubeydullah bin Ziyad, daha sonra Hani'yi çağırarak gelişmeler hakkındaki fikrini sordu. Muhatabı başlangıçta söylenenleri inkar etmişse de, azatlı köle ile yüzleştirilince, Müslim bin Akil ile ilişkisini, ve evinde gerçekleştirilen faaliyetleri itiraf etmek zorunda kaldı. Bununla birlikte, Müslim'i kendisinin çağırmadığını, onu kapısından çeviremediği için misafir olarak tuttuğunu, şayet vali izin verirse, gidip kendisini evinden çıkaracağını söyledi. Ancak Kubeydullah, Müslim'i kendilerine getirmesinden başka hiçbir şeye razı olmayacağını bildirince, Hani misafirini öldürmek için teslim etmenin onur kırıcı bir davranış olacağı gerekçesiyle bu teklifi reddetti. Bunun üzerine, Ubeydullah, Hani'yi feci bir şekilde dövdükten sonra hapse attı. Ev sahibinin başına gelenleri haber alan Müslim bin Akil, kendisine katılma konusunda söz verenlere haber göndererek toplanma ve hareketlerini açıktan halka duyurma zamanının geldiğini bildirdi. Bunun üzerine şehirdeki Hz. Ali taraftarları, valilik sarayına doğru harekete geçtiler. Toplanan insanların artmasıyla birlikte, durumun aleyhine geliştiğini gören Ubeydullah, yanında bulunan, şehrin ileri gelenlerine, dışarı çıkarak kendi yakınlarını topluluktan ayırmalarını, itaat edecek olanlara mükaad vaat etmelerini, isyan edecek olanları da korkutmalarını istedi kabile reislerinin dışarıya çıkıp yakınlarına hitaben konuşma yapmaları üzerine, valilik sarayının etrafındaki kalabalık hızla dağılmaya başlamıştı. O kadar ki, Müslim bin Akil'in yanında sadece 30 kişilik bir grup kalmıştı. Onların da kısa süre sonra yanından ayrılmaları üzerine, Müslim ne yapacağını bilemeden şehrin sokaklarına daldı. Nihayet, Kinde kabilesine mensup Tavaa isimli yaşlı bir kadının evine sığındı. Diğer taraftan vali, yatsı namazından sonra halka hitap ederek bir konuşma yaptı, müslimi himaye edeni şiddetli bir şekilde cezalandıracağını, onu kendisine getiren veya yerini bildirene ise ödül vereceğini ifade etti. Aynı anda valinin muhafızları tarafından şehrin bütün çıkış kapıları tutularak, Evlerde arama yapılmaya başlanması talimat verildi. Ertesi günün sabahında, Müslüm'ün evine sığındığı yaşı kadının oğlu, onun kendi evlerinde saklandığını valiye haber verdi. Bunun üzerine Müslim yakalanıp valinin huzuruna getirildi. Daha sonra da, sarayın damına çıkarılarak, burada öldürüldü. Onun ardından, daha önce tutuklanmış olan, Hani bin Urve de valinin emriyle katledildi. Zaman miladi 10 Eylül 680, Hicri 9 Zilhicce 60. Hazreti Hüseyin Müslimin kendisini Kufe'ye davet eden mektubunu alınca harekete geçmeye karar verdi. Onun gitme hazırlıklarından haberdar olan Abdullah bin Abbas, Iraklılara güvenmemesi gerektiğini, onu çağıran insanların kendisini her an terk etme ihtimali olduğunu söyledi. Buna karşılık, Abdullah bin Zübeyir, şayet benim senin gibi taraftarlarım olsaydı, oraya gitmekte hiç tereddüt göstermezdim diyerek, Hz. Hüseyin'i Irak'a gitme konusunda teşvik etti. Abdullah bin Abbas, ertesi gün yeniden gelerek ona Irak'a gitmekten vazgeçmesini, mutlaka bir hareket başlatmak istiyorsa, Yemen'i tercih etmesinin daha uygun olacağını, zira oradakilerin kendisini daha gönülden destekleyeceklerini ifade ettiyse de, Hz. Hüseyin'in kararını değiştiremedi. Hz. Hüseyin yolculuk hazırlıklarını tamamladıktan sonra, hicretin 60. yılında, Zilhicci ayının 8. günü, yani 9 Eylül 680'de, ailesiyle birlikte Mekke'den Kufe'ye doğru yola çıktı. Harekete esnasından karşılaştığı herkes, ona Kuferilere güvenmeyip geri dönmesi tavsiyesinde bulundu. Bunlar arasında meşhur şair Ferazdak, Kuferilerin kalbi seninle, Kılıçlarıysa Ümeyye oğullarıyla birliktedir diyerek, Hz. Hüseyin'e Irak'a gitmemesi gerektiğini bildirdi. Ancak onun ikazı da etkili olamadı. Bu esnada kafileye, Mekke'den Abdullah bin Cafer'in gönderdiği mektup ulaştı. Abdullah bin Cafer, Hazreti Hüseyin'e geri dönmesi için adeta yalvarıyor. Bu hareketin bütün aileyi yok olmaya götürebileceği uyarısında bulunuyor. Mekke valisi Amr bin Said'den kendisi için eman aldığını bildiriyordu. Ancak onun bu çabası da Hazreti Hüseyin'in Irak'a gitme kararını değiştiremedi. Yürüyüş esnasında Hz. Hüseyin'in Kufe'de bulunan Müslim'e haberci olarak göndermiş olduğu süt kardeşi, Abdullah bin Buktur'un da Hüseyin bin Nümeyr'in devriyeleri tarafından yakalanıp Kufe'ye götürüldüğü ve burada Ubeydullah tarafından işkence edilerek öldürüldüğü haberi geldi. <gülüyor> Hz. Hüseyin bu son gelişme karşısında, Kufe'deki taraftarlarından tamamen ümidini kestiğini, bu noktadan sonra geri dönmek isteyenleri kınamayacağını bildirdi. Bunun üzerine, kendisine destek olmak için kafileye sonradan katılanlardan bir kısmı ayrılmaya başladılar. Sonuçta, Hz. Hüseyin'in yanında sadece Mekke'den birlikte yola çıktığı akrabası kaldı. Bu esnada Irak'tan gelen Abdullah bin Muti Hz. Hüseyin'e Allah adına, Allah adına senden geri dönmeni istiyoruz. Allah'a yemin ederim ki sen sadece keskin kılıçlar üzerine gidiyorsun. Sana bu haberleri gönderen kimseler şayet seni savaşmak durumunda bırakmamış olsalardı, senin için her şeyi hazırlamış bulunsalardı, ve bundan sonra, sen onların yanına gelseydin, işte bu isabetli olurdu. Fakat, şu sözünü ettiğimiz durumda, senin böyle bir iş yapmana uygun görmüyorum diyerek, uyarıda bulundu. Ancak, Hz. Hüseyin, muhatabına şu cevabı verdi. Senin sözünü ettiğin bu durumu biliyorum, fakat, Aziz ve celil olan Allah'ın emrine hiçbir kimse karşı gelemez. Diğer taraftan, Müslim bin Akil'i etkisiz hale getiren Kufe valisi Ubeydullah bin Ziyad, Hz. Hüseyin'in Mekke'den hareket ettiği haberini alınca, onun geçeceği yolları gözetim altında tutması için, Hüseyin bin Nümeyr kumandasında askeri birliği harekete geçirmişti. Bu sırada Hz. Hüseyin de yoluna devam ediyordu. Salebiye denilen yere geldiğinde, Müslim bin Akil'in Ubeydullah bin Ziyad tarafından öldürüldüğü haberi ulaştı. Bu gelişme üzerine Hz. Hüseyin ile birlikte hareket edenlerden bazıları, Kufe'de artık yardımcıları kalmadığı için, bu noktadan daha ileri gitmenin fayda sağlamayacağını, üstelik bunun hayatlarını tehlikeye etmek anlamına geleceğini söylediler ancak bu defada müslimin çocukları babalarının intikamını almadan geri dönmeyeceklerini ilan ettiler hazreti hüseyin bu gelişme üzerine yola devam etme kararı aldı kufe'ye doğru yoluna devam eden hazreti hüseyin zuhusum denilen yerde Kadisiye'de konaklamış bulunan Hüseyin bir Numayir'in gönderdiği Hürbin Yezit komutasındaki askeri birlikle karşılaştı. Onların görevi Mekke'den gelen kafileyi sürekli olarak gözetim altında bulundurmak ve Kufeye ulaştırmaktı. Hazreti Hüseyin muhataplarına kesinlikle Ubeydullah'ın yanına gitmeyeceğini bildirdi. Hürbin Yezit ise, ben Seninle savaşmak emrini almadım. Sadece seni Kufeye götürünceye kadar senden ayrılmamakla emrolundum. Kabul etmeyecek olursan seni Kufeye götürmeyeceğim. Ancak sen de Medine'ye ulaştırmayacak bir yola koyul. Bu konuda ben İbn Ziya'da yazarım. Sen de Yezit veya İbn Ziya'da yaz. Belki Allah bana seninle ilgili herhangi bir şeye katılmaktan Esenliğe kavuşturacak bir yol açar. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin Kufe yolu ile Medine yolu arasında farklı bir güzergaha doğru harekete geçti. Iraklı askerler de kendisini takip ediyorlardı. Kısa süre sonra Ubeydullah bin Ziyad'ın mektubu geldi. Kufe valisi Hür bin Yezide, Hazreti Hz. Hüseyin'in sarp ve müstahkem yerlere sığınmasına engel olmasını, onu susuz ve insanların uğramadıkları bir yerde konaklamaya zorlamasını emretti. Bunun üzerine Hz. Hüseyin, yanındakilerle birlikte, Ninova bölgesinde yer alan ve günümüzde Bağdat'ın yüz kilometre güneydoğusunda bulunan Kerbela denilen yere indirildi. Zaman, 2 Ekim 680, Hicri olarak ise, 2 Muharrem 61. Bu arada, Kufe'den gelen bir topluluk, Hz. Hüseyin'in haberci olarak göndermiş olduğu, Kays bin Mushir Es-Saydavi'nin, Ubeydullah bin Ziyad tarafından yakalanıp, kalenin üzerinden atılmak suretiyle, öldürüldüğünü bildirdiler. Artık, Hz. Hüseyin için Kufe'de en küçük bir ümit ışığı kalmamış olmuştu. Hazreti Hüseyin kafilesinin Kerbela'da konaklamasının dördüncü gününde, Ömer bin Sa'd bin Ebu Vakkas, emrindeki orduyla bölgeye ulaştı. Sa'd, kısa süre önce, Vali Ubeydullah tarafından, rey valiliğine tayin edilmişti. Ancak Hz. Hüseyin'in harekete geçtiği haberini alınca vali, bu hadiseyle ilgilenme görevini Sa'd'ı havale ederek, kendisine şayet bundan kaçınırsa, rey valiliğini unutmasını söyledi. Sa'd, her ne kadar ısrarla bu vazifeden affını istediyse de, muvaffak olamadı. Yakınlarının, Hz. Hüseyin'in kanına bulaşmaması uyarılarına rağmen, Rey valiliğinden vazgeçemeyeceği için, günüsüz bir şekilde, Hz. Hüseyin üzerine gönderilen ordunun komutasına üstlendi. Ömer bin Saad Kerbela'ya ulaşmasının ardından, Hz. Hüseyin'e niçin Kufe'ye gelmeye karar verdiğini sordu. Hz. Hüseyin de kendisini bizzat Kufe'lilerin davet ettiğini, fakat yeni şartlar sebebiyle derhal geri dönebileceğini ifade etti. İkisi arasındaki karşılıklı görüşmeler gerek açık, gerekse gizli bir şekilde devam edip durdu. Sonuçta herhangi bir çarpışmaya meydan vermeden, meselenin halledilmesini isteyen, Ömer bin Saad hem Hz. Hüseyin'in teklifini ihtiva eden, hem de kendisinin nasıl bir yol takip etmesi gerektiğini soran bir mektubu, Ubeydullah'a gönderdi. Kısa süre sonra gelen cevapta vali, ondan Hz. Hüseyin'e halife biatı teklif etmesini, ayrıca onun su ile bağlantısının da tamamen kesilmesini istedi. Bu hadise, Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinden üç gün önce gerçekleşti. Yeni şartlarda Hz. Hüseyin'in yanındakiler ancak çok zor şartlarda su alabildiler. Bu esnada Hz. Hüseyin Kufe ordusu komutanına ya geri dönmesine, ya sınır şehirlerine gidip cihad etmesine, ya da Yezid'in yanına giderek meseleyi bizzat görüşmesine izin verilmesini istedi. Bu talepte de derhal Ubeydullah bin Ziyad'a ulaştırıldı. Vali, kendisine yapılan tekliflerin hiçbirini kabul etmedi. Üstelik, yanında bulunan Şemir bin Zil Cevşen'e talimat vererek, Ömer bin Sa'd'a gitmesini, Hz. Hüseyin'i teslim olmaya çağırmasını, aksi takdirde onunla savaşmasını emretti. Şayet bu emirlerini yerine getirirse, kendisinin de Ömer bin Sa'da itaat etmesini, kabul etmezse, onun başını vurarak, askerlerin komutasını üstlenip, Hz. Hüseyin'e saldırmasını istedi. Vali ayrıca, Şemir ile birlikte doğrudan Ömer bin Sa'da şu şekilde yazılmış bir mektup gönderdi. Ben seni Hüseyin'e onunla savaşmaktan geri kalman, onu ilerletmen, ona uzun süre tanıman ya da bana karşı ona şefaat etmen için göndermedim. Şimdi iyi dinle. Şayet, Hüseyin ve beraberindekiler, benim vereceğim karara razı olup teslim olurlarsa, onları bana gönder. Kabul etmeyecek olurlarsa, onları öldürünceye kadar savaş. Bizim emirlerimizi uygulayacak olursan, dinleyip itaat edersen, nasıl mükafatlandırılırsa, biz de seni aynı şekilde mükafatlandırırız. Kabul etmeyecek. Olursan eğer, askerlerimizin başından ayrıl ve komutayı Şemir'e bırak. Ömer bin Saad Kufe'den gelen bu emir sebebiyle rahatsız oldu. Ancak görevini Şemir'e devretmeyerek, Hz. Hüseyin'e karşı düzenlenecek saldırıyı, bizzat idare etmeye karar verdi. Ubeydullah bin Ziyad'dan gelen son talimatla birlikte, Artık savaş kaçınılmaz hale geldi. Saldırı vaktinin yaklaştığını fark eden Hazreti Hüseyin, Muharrem'in dokuzu, Perşembe günü, 9 Ekim 680'de, Ömer bin Sağ'da haber göndererek, Ertesi sabaha kadar saldırıyı ertelemelerini, Gece boyu ibadet edip mağfiret dileyeceklerini bildirdi. Komutan bu teklifi kabul etti. Gece yarısı, yanındakileri toplayan Hazreti Hüseyin, Kuvfelilerin asıl hedefinin kendisi olduğunu, Dolayısıyla isteğinin burayı terk ederek, Canını kurtarabileceğini, Gidenlerin de hiçbir zaman kınanmayacağını söyledi. Ancak yanında yer alanların tamamı, Sonuna kadar kendisiyle beraber olacaklarını söylediler. Bırakmıyorlardı Allah Resulünün torununu, Bırakmıyorlardı Ali'nin yiğit evladını. Bunun üzerine Hz. Hüseyin savunma amacıyla çadırların birbirine yaklaştırılmasını, kadın ve çocukların da ortada toplanmasını istedi. Ertesi gün, 10 Muharrem Cuma Günü Hicri 61 Miladi olarak 10 Ekim 680 Her iki taraf sabah namazını kıldıktan sonra savaş vaziyeti aldı. Hz. Hüseyin saldırı emri bekleyen Kufelilere tekrar uzun bir konuşma yaptı. Kendisinin bizzat Kufel ordusunda bulunan kişilerin davet mektupları sebebiyle burada olduğunu söyledikten sonra, Mekke'ye mektup gönderenlerin isimlerini saydı. Ancak oradakiler, biz böyle bir şey yapmadık diyerek, Hz. Hüseyin'e yaptıkları davet çağrılarını yalanladılar, inkar ettiler. Bu esnada ilginç bir olay gerçekleşti. Mekke-Kufe yolunda Hz. Hüseyin'i karşılayan ve onun geri dönmesini engel olan İlk Irak birliğinin komutanı Hürbin Yezid Ömer bin Saad'ın ordusundan ayrılarak Hazreti Hüseyin'in saflarına katıldı. Daha önceki davranışlarından dolayı kendisinden özür diledi ve onun yanında savaşacağını bildirdi. Ardından da arkadaşlarını Hazreti Hüseyin'e karşı savaşmamaları konusunda uyarmaya çalıştı. Lakin konuşmaları herhangi bir netice vermedi. Hürrün, Hazreti Hüseyin tarafına geçmesinin ardından, Kufe Birliği'nin komutanı Ömer bin Sa'd'ın, Hazreti Hüseyin tarafına atmış olduğu okla savaş başlamış oldu. Hazreti Hüseyin'in yanında bulunanlar, onu korumak amacıyla etrafını sarmış vaziyette savaşıyorlardı. Bu susta en fazla gayret gösterenlerden birisi de, Kufe'li Hür bin Yezid'di. Ancak az sayıdaki Hz. Hüseyin taraftarlarının dört bir yandan yapılan yoğun hücumlara mukavemet göstermeleri mümkün değildi. Diğer taraftan Komutan Ömer bin Saad, Hüseyin bin Nümeyr'e doğrudan Hz. Hüseyini e hedef alan bir saldırı gerçekleştirmesini emretti. Bu saldırı neticesinde, Hz. Hüseyin'i korumaya çalışanlar sırasıyla öldürüldü, şehit oldu. Nihayet geride sadece Hz. Hüseyin kaldı. Ancak Kufel askerlerden yanına gelen herkes geri dönüyor, hiç kimse onu öldürmeye cesaret edemiyordu. Nihayet Şemir'in teşviki ve kesin emriyle askerler hep birlikte saldırdılar. İlk önce Malik bin Nusayr isimli Kufeli onun başına vurarak yaraladı. Aynı anda Kufeli komutanlardan Hüseyin bin Nümeyr'in attığı ok, Hazreti Hüseyin'in boğazına saplandı. Bunun hemen ardından Şemir, yanındaki on kişiyle yaralı vaziyette bulunan Hz. Hüseyin'in üzerine yürüyerek öldürücü darbeler vurdu. Bu son saldırı neticesinde Hz. Hüseyin şehit edildi. Kufeliler onu öldürdükten sonra eşyalarını yağmaladılar. Çadırlarda bulunan mallar gasp edildi. Askerler bu esnada çadırlardan birinde Hz. Hüseyin'in hasta vaziyette yatan oğlu Zeynel Abidin adıyla tanınan Ali'yi buldular. Şemir onu da öldürmek istediyse de yanındakiler çocuk yaşta üstelik hasta olan bir kişinin öldürülemeyeceğini söylerek onun cinayetine engel oldular. Sonuçta Hz. Hüseyin efendimiz de dahil olmak üzere Kerbela hadisesinde 72 kişi Kûfeliler tarafından şehit edildi. Kaynaklarda çarpışmalar esnasında Kuferilerin de 88 kayıp verdiklerini rivayet ederler. İslam tarihçileri Kerbela hadisesini teferruatlarıyla aktardıktan sonra bu olaya doğrudan veya dolaylı müdahil olanların, sorumlulukları üzerine bir takım değerlendirmeler yapmışlardır. Bunun sonucunda, hadisede birinci derecede sorumlu olanlar, halifelik makamında bulunan ve hadisenin siyasi mesuliyetini yüklenen Yezid, onun Kufe'deki valisi Ubeydullah bin Ziyad, ve emrindeki komutanlar, Hz. Hüseyin'i şehirlerine davet edip, sonra da yalnız bırakan, üstelik Kerbela'da, bizzat kendi elleriyle, şehit eden, Kuferilerdir. Zira, Hz. Hüseyin'in katilleri arasında, Ümeyyeli veya Şamlı, hiç kimse yoktu. Kufa valisi, Abdullah bin Ziyad, Kerbela'da meydana gelen katliamın, görünen sorumlusu olmakla birlikte, hadisenin siyasi ve gerçek sorumlusunun, devlet başkanlığı makamında bulunan Yezid'in olduğu açıktır. Hz. Hüseyin başta olmak üzere, yakınlarının şehit edilmesi, ayrıca daha sonra gerçekleşecek olan Medine istilası ve Mekke'nin muhasaralarıyla birlikte, Kabe'nin mancınıklarla tahrip edilmesi hadiselerinin, baş sorumlusu olması sebebiyle, Yezid bin Muaviye, İslam tarihi boyunca, Müslümanların hafızasında, belki de en çok nefret edilen şahı olmuştur. O kadar ki, onun ismi insanlar arasında, hakaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Ki, bu anlayış günümüzde de devam etmektedir. Hz. Hüseyin ve onunla birlikte, şehit edilenlerin, kesik başları, Çarpışmaların hemen ardından, Vali Ubeydullah bin Ziyad'a götürüldü. Ömer bin Saad da iki gün sonra, Hz. Hüseyin'den kalan kadın ve çocukları Kufe'ye sevk etti. Geride bırakılan cesetleri, bölgede yaşayan Beni Esed kabilesi mensupları tarafından, hayır denilen yere defnetildi. Hz. Hüseyin'in ve arkadaşlarının başlarıyla, kadın ve çocuklar, Kufe'den başkent Şam'a götürüldü. İslam tarihi kaynaklarında Yezid bin Muaviye'nin, Hz. Hüseyin ve taraftarlarının başına gelenlere çok üzüldüğü, hadisenin bu noktaya gelmesinde, Ubeydullah bin Ziyadı sorumlu tuttuğu ve ona lanet okuduğu rivayetler mevcuttur. Ancak, Yezid'in bu hususta, Ubeydullah'a karşı herhangi bir yaptırım uygulamamış olması, onun gelişmeleri, gerçek anlamda onaylamadığı görüşüne şüphe düşürür mahiyetidir. Anlaşılan odur ki, Yezid, hadiseden dolayı üzüntüsünü göstermekle birlikte, bu üzüntüsünün gereğini yerine getirmemiş, sorumlular hakkında herhangi bir tahkikat yapmamıştır. Üstelik Ubeydullah, onun zamanında, Kufe'de olağanüstü yetkilerle görev yapmaya devam etmiştir. Bundan dolayı, üzülmek bir yana, istemediği yöntemlerle de olsa, en büyük siyasi rakibinden kurtulmuş olması sebebiyle, Yezid'in sonuçtan memnuniyet duyduğunu söylemek bile mümkündür. Bununla birlikte Yezid, Yanında bulundukları süre zarfında Hz. Hüseyin'in geride bıraktığı ailesine özel misafiri gibi muamele yapmış. Bir süre sonra her türlü ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle yanlarını muhafız birlikleri görevlendirerek onların salimen Medine'ye ulaşmasını sağlamıştı. Kerbela'nın asıl sorumlularının Yezid, valisi Ubeydullah, ve onu önce davet edip ardından da bizzat katleden Kufelilerin olduğu hususunda tarihçiler arasında genel bir ittifak vardır. Ancak bununla birlikte bazı tarihçiler hadisenin bu şekilde neticelenmesinde Hz. Hüseyin'in de ihmal ve sorumluluğunun bulunduğuna dikkat çekerler. Onlara göre pek çok sahabe, önderi ona Mekke'yi terk edip Kufel'e gitmemesi, Mutlaka hareketi geçmesi gerekiyorsa bunun yerine Yemen'i tercih etmesi konusunda uyarıda bulunmalarına rağmen Hz. Hüseyin, tek başına karar vererek ikazları dikkate almamış, istişare prensibine aykırı davranmıştı. Üstelik düşmanla muharebeye giderken de ihtiyatlı davranıp yanında kendisini koruyacak kadar asker bulundurmamış, sonu belli olmayan bu harekete girişerek aile fertlerinin de canlarını tehlikeye atmıştı. Kufverilerin güvenilmez insanlar olduğunu, babası ve abinin tecrübelerinden açıkça bilmesi, ayrıca temsilcisi olarak gönderdiği Müslim bin Akil'in öldürüldüğünü haber almasına rağmen geri dönmemiş ve Kufve'ye hareketini sürdürmüş olmasıdır. Onun bu davranışı, ehl büyük bir kısmının yok olmasına sebep olmuştu. Kerbela hadisesini sadece siyasi neticeler doğurmuş olarak değerlendirmemek gerekiyor politik nitelikli başlayan Şii hareketi ideolojisini belirleyen en önemli amel olarak kabul edilmiştir. Şiilik bundan sonra sadece Ali taraftarı olma boyutunu aşmış, ona bağlı olanları, Müslümanları yönetmeyi, Hz. Ali evladının devredilmez hakkı olduğu inancını bir dini hüküm olarak kabul eden bir grup haline getirmişti. Şiiler, Emevilerin veraset yoluyla iktidarın devri anlayışına tepki olarak hilafetin, sadece Hz. Ali soyundan gelenlerin hakkı olduğunu tezini savunmaya hatta bunu bir akide olarak benimsemeye başlamışlardır. Nitekim daha sonraki süreçte Ehlibeyt adına atılan bütün siyasi adımların ve fikri temellendirmelerinin referans noktası Kerbela hadisesi olmuştur. Hülasa, Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi Şia mezhebinin siyasi hayat siyasi hayat kaynağı adeta doğum tarihi olarak telakki edilmiştir. Nitekim Şiiliğin temel şahsiyeti ve hareket noktası resmiyette Hz. Ali olmakla birlikte, bu olay sebebiyle Hz. Hüseyin'in adı daha önek çıkmıştır. Şiiler tarafından Hz. Hüseyin'in şehit edildiği tarih, büyük ihtilaf, büyük ihtifallerle hatırlanır ve görkemli törenler yapılırken, Hz. Ali'nin şehit edilmesi hadisesi ve yıl dönümü aynı ilgi hiçbir zaman görmez. Gerçekten günümüzde de i̇mam gönül ve duygu dünyasını Hz. Hüseyin sevgisi yönlendirmektedir. Onun trajik sonu İslam edebiyatında başlı başına bir tür oluşturmuş ve özellikle taziye törenlerinde okutulmak üzere maktel, maktel i Hüseyin adı verilen Mersiyeler kalem alınmıştır. Kerbela hadisesi yakın ve uzak neticeleri açısından İslam tarihinin önemli ve karmaşık olaylar arasında kabul edilir. Kerbela sebebiyle gerek devlet başkanı Yezid, gerekse Emevi hanedanına karşı toplumda büyük infale sebep olmuştur. Nitekim Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinde tepki olarak çeşitli şahıs ve gruplar tarafından farklı gayeler güdülerek pek çok isyan gerçekleştirilmiştir. Sonuçta bu olay, Emevilerin Müslüman kamuoyunun desteğini önemli ölçüde kaybetmesine sebep olmuş ve hanedanın yıkılışına kadar yönetim aleyhtarı faaliyetlerin en önemli propaganda malzemesi haline gelmişti. Hadiseyi, gayeleri uğruna en iyi kullananlar ise, Horosan'da başlattıkları isyan sonucunda, iktidarı Emevilerin elinden alan Abbasilerdir. Bundan dolayı İslam tarihçileri, Emevi devletinin yıkılış sebepler arasında, Hz Hüseyin'in şehadetini öncelikli olarak zikrederler. Adem Apak Hoca'nın, makalesinden istifadeyle Yezidi de çeşitli yönleriyle anlayabilmek ve bu hareketin bu kutlu diriliş mücadelesinin baş zalimini tartmak gerekir. Hazreti Hüseyin'in şehadetinden sonra nelerle karşılaştı? Topu topuna üç yıl hilafette bulunan bu zalim, Hazreti Hüseyin'in şehadetinden sonra, Hz. hayatta kalan yakınlarını da iyi muamelede bulunup Meknene'ye gönderdikten sonra Abdullah bin Zübeyir Yezid'e karşı oluşan muhalefetin tek lideri haline getirildi. Ve Mekke'de gizlice biat almaya başlamıştı. Yezid'in gönderdiği orduyu da Mekke yakınlarında yenilgiye uğratmıştı 681 yılında. Yezid aleyhindeki olumsuz havayı bertaraf etmek için Medine'lileri gelenlerinden bir Heyeti Dimeşk'e davet etti. Heyet mensuplarına ikramda bulunarak bol miktarda bahşiş ve hediye verdi. Ancak heyettekiler sefahate düşen ve halifeleye yakışmayan işler yapan Yezid'in durumunu yakından görünce büyük rahatsızlık duydular. Yezid, babası Muaviye'nin Yemen asıllı Kelp kabilesinden Mevsun Binti Bahtel'den, olan çocuğu Dimeş'te doğmuş. Yezid, Kelk kabilesinin yaşadığı Tetmur civarındaki Badiye'de çocukken babasınca gönderilmiş. İzit burada Bedevi hayatının şartlarına göre büyümüş. Ata binme, silah kullanmada maharet kazanmış, Fasya Arapça öğrenmiş ama buradaki içki ve eğlence dünyasını da tanımış. Yarış hatları, av köpekleri, şiirlerle meşguliyet daha çok gündemini almış. Babası sonraları onu Dağfel Hanzada gibi bazı özel hocalarla eğitmeye kalkmışsa da, çölde edindiği kötü alışkanlıklarını sürdürmesi, bilhassa onun oyun ve eğlenceye düşkünlüğü, halk tarafından hep yadırganıp eleştirilmesine sebebiyet vermiş. Bu çöldeki hayatı onun halifeliği döneminde de kabile asabiyetine yani kabiliyetçiliğe, daha doğrusu halk ırkçılığa dayanan bir mücadeleye sahip olmasını tetiklemiş. İşte Medine'den gelen grupta Medine'ye dönünce Yezid'in oyun ve eğlenceye daldığını, haramlara bulaştığını anlatarak isyanı gündeme getirmişler. Bu durum Medine'de büyük bir infiale ulaştı. Medine'de başlayan muhalefetin dini yönü yanında, Muaviye dönemine kadar uzanan ekonomik boyutu da vardı. Medine'deki gelişmeleri haber alan Yezid, vali aracılığıyla halkı tehdit eden bir mektup gönderir. Ancak mektubun halkın öfkesini daha da arttırdığını öğrenince, onlarla uzlaş, uzlaşmak için Ensardan Numan bin Beşir'i bazı tekliflerle Medine'ye yolladı. Bu teklifleri reddeden Medineliler, Ensardan Abdullah bin Hanzala'ya biat ettiler ardından bin kişilik Beni Ümeyye mensubu ile müttefiklerini Mervan bin Hakem'in malikanesinde kuşatma altına aldılar. Mervan'ın yardım çağrısı üzerine Yezid, Hicaz'a bir ordu göndermeye karar verdi. Ordunun asıl hedefi Abdullah bin Zübeyir'di. Fakat önce Medine'deki isyan bastırılacaktı. Müslim bin Ukbe kumandasındaki 12 bin kişilik bu kuvvet Medine'ye hareket etti. Bunu haber alan Medineliler Mervan evinde gözetim altında tuttukları kimseleri kendileri hakkında bilgi sızdırmayacaklarına dair yemin ettirdikten sonra şehirden çıkardılar. Dimeşk'a e doğru yola giden grup, vadil Kur'a'da Dimeşk'ten gelen orduyla karşılaştı. Bir kısmı yoluna devam ederken aralarında Mervan ve oğlu Abdülmelik'in de bulunduğu bazı kişiler orduya katıldı. Müslim Abdülmelik'in tavsiyesiyle şehre doğrudan girdi ve Harratul Vakım'da karargah kurdu. Medineliler hendek gazvesinde açılmış olan hendekleri derinleştirip yeni hendekler kazdılar. Çevrelerine okçular yerleştirerek şehrin etrafını emniyete aldılar. Müslim ve Medinelere teslim olmaları için üç gün süre tanıdı. Ayrıca ekonomik sıkıntılarını giderecek bazı tekliflerde bulundu. Olumlu cevap alamayınca saldırıya geçti. Başlangıçta kuvvetli bir dirinişle karşılaştıysa da, beni Harise liderleriyle anlaşıp onların savunduğu bölgeden şehre girmeye başardı ve kısa sürede şehre hakim oldu. 27 zilhicce 63 Yani Miladi olarak 27 Ağustos 683 Eski kaynakların bir kısmında şehrin üç gün boyunca yağmalanmasına izin verildiği, halkın canına ve malına kast edildiği tecavüzlerde bulunulduğu kaydediliyor. İsyanı bastırdıktan sonra Medinelilerin Yezid'e olan biatını yenileyen Müslim bin Ukbe Medine'de gerçekleşen bu Harra Savaşı, Harra Vakası ile alakalı katliamdan sonra Abdullah bin Zübeyr'in üzerine gitmek için Mekke'ye yöneldi. Ancak yolda Müşerşel mevkinde hastalandı. Kumandanlığı Yezid'in daha önce verdiği emir gereğince, Husayn bin Nümeyr'e devrettikten sonra öldü. Husayn, Mekke önlerine varıp şehri kuşattı. Yezid'in ölüm haberi, Mekke'ye ulaşıncaya kadar 64 gün boyunca kuşatmayı sürdürdü. Kerbela ve Harra vakkalarının ardından Mekke'nin kuşatılması, Yezid'e duyulan düşmanlık ve nefretin daha da şiddetlenmesinin sebebi oldu. Yezid zamanında Kuzey Afrika dışında bölgelerde fetihler durdu. Bizans üzerine düzenlenen yaz ve kış seferlerine ara verildiği gibi Kıbrıs ve Rodos adalarındaki Müslümanlar da tahliye edildi. Kuzey Afrika'da 681-682 yılında Yezid tarafından yeniden İfrikiye valiliğine tayin edilen Ukbe bin Nafi'nin Süsüledina ve Süsüülaksa bölgelerini fethiyle elde edilen başarılar kısa bir süre sonra felakete dönüştü. Ukbe Küseyle ve müttefiki olan Rumlar tarafından pusuya düşürülerek 300 askerle birlikte öldürüldü. Bunun üzerine İfrikiye'nin merkezi, Kayravaan'daki İslam ordusu Berkaya çekilmek zorunda kalırken, Küselli komutasındaki Berberiler Kayveran'a girdi. Üç yıl, altı ay halifelik yapan Yezid, Dimeşik yakınlarındaki Huvarin'de öldü ve Dimeşk'te Babusagır mezarlığına defnedildi. Yıl 10 Kasım 683 14 Rebiyelövel -e Mi'ci olarak 64 yılı, miladi olarak Yezid'in öldüğü tarih 10 Kasım 683. İri yapılı, av meraklısı birisi olan Yezid, idari alanda babası Muaviye'nin politikalarını devam ettirdi. İçki içen ilk halife olması dolayısıyla El-Humur, sarhoşla kabile de anılırmış. Etkileri günümüze kadar gelen Kerbela vakası, Medine'deki Harre savaşı ve Mekke'nin kuşatılması gibi icraatları yüzünden Müslümanların hafızasında İslam tarihinin en kötü isimlerinden biri olarak yer aldı. Bu sebeple tekfir edilip lanetlenebileceğini söyleyenler bile olmuştur. Hikmetü'l-Hidaye ki bu Hadisede karşımızda bir yezit gibi zalim ve hala da hakkında tahkir bulunan ve bir tarafta da Hazreti Hüseyin bugün bile hala hakkında rahmet bulunan iki ayrı kutup var. Karşımıza Allah'ın safı mı, tavutun safı mı fikrini mücadele süresiyle önümüzü koyan ayetin bir nevi yaşamış hali gibi bugün Kerbela'yı tekrardan andığımız dönemde de anlamaya ve yeni Kerbelalığın önüne geçmesini basit ve klasik bir terennüm arzu ve ümit olmanın ötesine taşımak icap ediyor ümmetin her yerde birbirine girdiği dağıldığı, tarumar edildiği, parçalandığı, gaspı ve katlı uğradığı yerlerde, hala daha birilerinin yezitlik tasladığı, birilerinin de Hüseyin Rabbine döndüğü bir dönem yaşıyoruz. İbret alalım, ibret olmayalım. Hakkın şahidi, ahir zamanın sahabesi olalım. Nefs Mekkesinden, Gönül Medinesine hicret ile. Geçici dünya hayatında mındar değil, hak yolunda şehit olalım. Aleyküm ve selamu aleykum, rahmetullah. Bu haftaki sohbetimizde bitti. Adnan Sensoy.net.com web sitemden tüm çalışmaları takip edebilirsiniz. Bir dahaki sohbette görüşmek üzere.